Ben hem yönetici hem de konuşmacı olduğum için sorunuz var mı? Çok teşekkürler Ali Gerçekten beşinci günün sonunda çok toparlayıcı ve çok önemli bir konuşmaya devam ediyor. Son bir konuşma var. Ahmet Saç'a da bitecek. Aslında düne kadar sormak istediğim bir şey, her defasında erteledim. Dünkü soru-cevap kısmında da girmek istemedim o sürecin arasında Dün biraz kaotik bir süreç vardı. Hep aklımda olan bir şeyi bugün siz hani noktasal bir atışla, noktasal bir şeyle ifade ettiniz aslında. Hani çepeçevre kuşatan bir şeydi. Nevroz ve psikos arasında gidip gelirken oluşan sapık, sapkınlık hali. Ve bu anın e, patlamalar şeklinde ortaya çıkıp sonra tekrar dinginliğe ulaşması. Ve bu noktada kesinlikle e, herhalde noktaya en iyi temas eden durum e, Dominic Strauss-Kahn'ın yaşadığı durum ve şu anda bütün Fransa'nın e, üzerinde konuştuğu ve çözmeye çalıştığı herkesin belki de şu anda e, dünyada büyük bir çoğunluk bunun üzerinde düşünmeye çalışıyor. Sosyalistlerin en büyük güçlü adayı Dominic Strauss-Kahn e, e, rüyasında görse e, böyle bir şey inanmazdı herhalde kendisi özel bir strateji geliştirse buna ulaşamazdı. Böyle sonuca ulaşamazdı ve New York'ta bir otel odasında bir oda görevlisi bir chambermaid yapılan anlık bir saldırı iddiası ya da oluşması bunu göreceğiz. Devam ediyor. Mahkemesi, hmm. duruşmalar. Hmm. Ve evet yani olduğunun şüphe yok aslında. <gülüyor> bir yerde. Tam da bu Nevroz ve psikoz arasında gidiş, gidiş, ve aniden parlayış ve sönüş. Bu konuyu biraz daha konuşabilir miyiz? Bu kadar. Çok teşekkürler. Yani Dominik bak Vakası olarak mı? E, bu vaka etrafında zaten aslında konuşmanızda vardı. Yani konuşmanızda kesinlikle var. Yani öyle bir saplantı olarak e, evet. örnek verdim. Hani örnek olsun diye. Yakın bir örnek olsun diye. Evet. Biraz daha açabilir miyiz? Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Teşekkürler. Yani e, işte yani Foucault'un söylediği şey şu. E, hayatı boyunca her şeyde başarılı olmuş bir insan. Çünkü Donoş Toskan öyle biri. E, çok başarılı, e, çok iddialı, paralar buluyor. O işte şey, e, Yunanistan'ı yahut Portekiz'i, e, İspanya'yı kurtarmak üzere bir şey girişimde içinde. E, o güne kadar gelmiş en iyi, EFME'yi başkanı e, olarak düşünülüyor, e, iddia ediliyor vesaire derken e, bir akşam eee Önce resepsiyondaki kısa soruyor. Hayır. Sonra bir kadından yemek yiyor. Evet, otele dönüyor. Bir, bir kadın geliyor, başka bir kadın geliyor. Gidiyor sabah doğru. Tam çıkarken de biri geliyor. Olay patlıyor. Yani... E, buradaki Foucault'un Monomani... Örneğini düşündüğümüzde e, yani bir takıntı işte o. Açıklanamıyor ama aynı zamanda o değil. Yani tuhaf olan bu çünkü yani Foucault'un bence olağanüstü e, metninde gerçeğin ortaya çıkması o kendi gerçeğiyle kendi olmayan gerçeğinin yani yabancılaşmış olan Kendi kendine yabancılaşmış olan insanın gerçeğinin Bir arada O aralıkta Oluşması Yani gerçek Rasyonalite içinde olan bir şey değil Delilik sayesinde Oluşacak olan şey. Ne oldu da Birdenbire oraya doğru kaydı Hani şey gibi Döreus ve Guattari'nin e, Bin Yayda'daki Üç öykü veya ne oldu? Ne oldu da birdenbire bir şey değişti. Olay işte yani. yani. Efendim? Yani ben bu konuya bir küçük yorum yapmak istiyorum. Bir de bir soru Yani bu olay sadece monomanıyla açıklanabilir mi çok emin değilim. Çünkü evet. e, sanki şöyle bir şey de var. E, son derece büyük bir gücün ve iktidarın e, aslında çok sembolik düzeyde e, bir insanda toplanması e, belki de o gücün ve iktidarın zaman zaman belli e, yırtıklardan e, kendini pratik yani sanal olmaktan, sembolik olmaktan çıkarıp son derece o eşitsizliğin pratik ve aksiyon haline dönüşmesi, dönüşü vermesi. Yani bir çeşit kaygan zemin gibi kendi ortaya çıkar vermesi gibi gözükebilir bence. Eee fikirdeyim. Diğer taraftan sormak istediğim soru şu. örneğin Kant'ın bir takım zihin kiplerinden bahsediyor işte zaman ve mekân gibi. Yani bu kipler olmaksızın hiçbir şey bizim zihnimize dahil olamayacağından bahsediyor. Ee, dolayısıyla zaman kronolojiktir e, gibi bir kavram var. Şimdi acaba şizofreniye bu kiplerden bir çeşit kurtulma ve e, bu kiplerden kurtulmuş, özgürleşmiş olarak bir bilgi üretebilme e, şeklinde bakılabilir mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu, zaman de... ve mekan pardon ee, böyle özel bir bakışla acaba bir kurumsal bir yapı mıdır? Eğer öyle değilse e, kurumsal bir yapı Yoksa güdüsel bir yapımıdır? Yani birinci soruda e, aynen yani e, bir fonksiyon, bir işlev IMF başkanının işlevi içindeki bir kişi ve fakir bir mahallede oturan siyah delili bir kadın yani normal sosyolojik kategorilere baktığımız zaman biri ikiler bir de işte mağdurlar arasında işte o otel çalışan bir emekçi fakat şöyle bakabiliriz olay oluyor bir şey oluyor ve değişiyor her şey yani sizin söylediğiniz oydu galiba kaygan zemin metastabl olan şey bu hiçbir şey sabit değil bugün kanunu temsil eden o kadın, kanun onu temsil ediyor yahut da, marjinalize olmuş, dili bakışlı, içinden çıkamadığı bir durumun içinde sıkışmış kalmış, hapisteki, kanun dışı ise İNF Başkanı. Yani Döloz olsa bilmiyorum derdi ki herhalde bir gün evvel kadından yanaysak, o günden sonra adamdan yana olacağız. Çünkü e, gardiyanlar ve hapishane mahkumları arasındaki ilişkide örneği e, Türkiye örneğinden örnek verdiğinde espride karışıkları söylüyordu. E, galiba bir e, 80'lerin sonu ya 90'ların başını unuttum şimdi. E, bir hapishane mahkumları gardiyanı esir almışlar. gardiyanları esir almışlar. Çıkamıyor onlar bu haberden e, itibaren demişti ki gülerek tabii yani çok ciddi bir şey değil yani demiş, söylüyor. Ama aynı zamanda böyle bakılabilir demek istemiştim. Ha demek ki e, Türkiye'deki o günkü durumda e, gardiyanlardan yana olacağız. Çünkü onlar bir sivar sıkışmışlar. Yani e, bütün sosyolojiye bakışımız başka türlü olmaya başlayacak yani. Başka bir bakıştan bakmaya başladı. Yani bu metastav vaziyetten baktığımız zaman hakimler ve ezilenler yahut içi sınıfı ve burcu bazı nasıl tekrar yerine oturmaya başladı? Fiks edilen şeyler çünkü. Bu bir, bir sorunuz galiba. İkincisi üçüncüsü zamanla ilgiliydi. Evet yani aynı şekilde kronolojik bir zamandan çok aradan yani iki zamanın arasında yani oğlum geçmiş şimdiki zamanla Yaşanmakta olan, şimdi zaman arasında olan bir şeyden bahsettim. Yani o kronolojik bir şey değil. Tam tersine araya yerleşen bir şey. Üstelik yani hani o e, kristal zaman dediği e, Dürüz'ün e, sinema kitabının ikinci cildinde. Aion. Yani kronos değil, kronolojik bir şey değil. Zamanların böyle kesiştiği, bildurlaştığı yer. Yani sizin söylediğiniz olduğunuz o. Kronolojik olan şey değil tabii ki. İkinci sorunuz yalnız şimdi hatırlayamadım. Zaman ve mekan kipi i̇şte onun cevabını verdim de başka bir şey. O zaman söyledim galiba cevaplarını. Bir... Ha kurumsal bir güdü. Evet, evet. Ee, yani zamanı kronolojik olarak aldığımızda da bir kurum var. O kurum toplumsalı belirliyor ve hayvani bir şekilde artı örneğini alabiliriz. birdenbire dayanılmaz bir şey var ve güdü şey yapıyor. O kurumu kurumdan tatmin olmamaya başlıyor. Ondan huzursuz olmaya başlıyor. Yeni bir huzursuzluk ilişkisi ne girmek zorunda. Yani devrimler böyle yapıyor zaten yani, değil mi? Ol, olan şeyden vücut olmamakla alakalı. Onun için çok, bence enteresan yani e, verilerin anların kendi içimizdeki verilerle uygunluk ilişkisine girmesi. O zaman kendinden memnuniyet başlıyor. Çünkü. İşte o Kendinden memnuniyet anı önemli. Yoksa evet yani şey değil, öbürü değil. Yani o e, kurum o halde değişmeye gücü tarafından değişmeye itilen şey. Yani alışkanlığı bozan ve aynı zamanda tabii yaratıya ait olan bir şey. Çünkü Aynı e, modern sanatlardaki değil mi? 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında büyük bir yenilik hareketi var. Hiç memnun olmuyor. Kimse hiçbirinden memnun değil. Sürekli akımlar çıkıyor. Empresyonizm, post-empresyonizm, efendim eee fovizm, efendim eee kübizm, dadaizm, bilmem ne falan yani böyle giden bir şey var. Sürrealizm hiçbir şey birinden memnun değil. Hep kendi özgün ilişkisini yeniden kurmaya çalışan bir dinamik var modern sanatlarda. Bunlar yaratıyor eylemi yani her ve her seferinde delilik yok tabii ama yani güdüler e, var. Kurumları değiştiren, sanatın kurumsallığını değiştiren, sanata bakışı değiştiren, bakanın sanata bakışını değiştiren aynı zamanda. Yani koleksiyoncunun bugünkü. Türkiye'nin yaşadığı şu andaki durum. Bir anda e, müzayeliler var değil mi? İnanılmaz fiyatlar uçuşuyor havada. Ama aynı zamanda eski koleksiyoncular ellerindeki eski malzemeyi çıkarmaya uğraşıyorlar yeni bakmak için. Ne oldu da eski koleksiyonlardan kurtulmaya çalışıyorlar? Yani bugünkü sanat piyasası oyunlardaki gibi hani yağ satarım, bal satarım, usta olmuş ben satarım. Kimin elinde kalacaksa patlayacak onlar. Kurumsallaşması değişmiş vaziyette sanatın. Yahut değişmekte. <gülüyor> evet, teşekkürler. Ben de e, tam sanat piyasası demişken onun üzerine bir şey soracağım. E, yani Dörözler Hareket'le herhalde kurumların hani, güdülerini yok eden, ya da işte yorumlar hep onu titri eden ee, bir sonuç yarattığını söylediniz. Ee, sanatın da bir yandan bu güdeleri e, canlandıran e, sanatsal sap, sapkınlık sayesinde bu güdeleri canlandıran bir etkisi olduğundan bahsettiniz. Daha sonra da e, Foucault'un hareketle hani bu sanatsal sapkınlığın sadece aslında eserin yaratım aşamasında olduğunu sonra neredeyse görünmezleştiğinden bahsettiniz. Hani o görünmezleşme üzerinden bir şey sormak istiyorum. Hani sanatın da e, bir kurum haline gelmesi tehlikesi ee, var mı ya da varsa bu e, bu ikilik arasında nasıl değerlendirilebilir? Ee, yani bir şey soracağım sorunuzu çözemadın evvel. söylemek istiyorum şimdi e, sanatın kurumsallaşmasıyla çok felsefi bir şey e, eserin yaratılması arasında e, çok büyük bir şey var e, ayrım yani e, eğer doğru anladıysam sorunuzu sanatın kurumsallaşması değil, kurumsallığın değişmesi söz konusu. Evet. ya yani şunu sormak istiyorum aslında. Hani e, kurumların e, güleri e, yok ettiğini, onları sütme ettiğini söylemiştik. Hani sanat içinde mesela işte nasıl gülmeniz gerektiğini, nasıl muhalefet etmeniz gerektiğini, nasıl alamanız gerektiğini söyleyen böyle bir şekilde güleri e, kontrol etme işleri, yani böyle bir tehlikeden bahsedebilirim. Onu sormak istiyorum. Tehlike değil ama bu. Hani. Kimin için tehlike ya, Yani e, bugünkü müzayede sisteminden bahsederken yani e, elbette işlerinde hak edenlerle, hak etmeyenler yan yana duruyor şu anda. Yani o ayrım yavaş yavaş yapılmaya başlanacak. E, değişim içindeki, yani kurumsal değişim içindeki, sanatsal kurumun içindeki değişim içindeki olan şey e, aslında bir yerde... 80'ler ve 90'lardaki hani o hayvani değişimle alakalı. Birdenbire olan bir şey değil tabii ama eser yaratmakla yani insani güdünün yahut diriliğin eserle ilişkisiyle kurumsallık ve kurumsallığın değişmesi Aynı tip ilişki değil iki, iki aile şeydi yani bu ikisinin ayrı olduğunu yani ikisini de hoşnutluk üzerine kurulu olduğunu söyledik ama birbirlerine de çok da uzakta duran şeyler bunlar yani kurumsallaşma ne bileyim aile kurumunu e, kuran 19. yüzyıl e, hoşnutluğu ailede bulacak buna inanacak e, psikaniz bunun üzerine gelecek zaten yani işte anne baba anne baba çocuk ilişkisi yani, şimdi, yani toplumsal değişimle de tip psikaniz ...zamansal olarak tekabül halindiler. Niçin e, 72'de... ...Dürez ve Guattari... E, ...bambaşka bir... E, ...dünyaya giriyorlar? Çünkü... E, ...60'lardan itibaren... E, ...yine burada konuşuldu galiba geçenlerde... ...yani kim söyledi hatırlamıyorum şimdi ama... ...büyük bir değişim yaşandı. Yani David galiba dün söyledi. Büyük bir değişim yaşandı. Her şeyden bahsedilmeye başlandı. Her şey konuşuldu, cinsellik açıldı... E, aile şekli değişmeye başladı bugün değil mi? Yani nükleer aile e, batı dünyasında hatta Türkiye'de de azaldı ama batı dünyasında artık neredeyse böyle parmakla aranılan aile biçimi yani bugün artık kolay kolay e, evlenmiş, çocuk yapmış ve hayatları boyunca ailede evli kalmış, çiftler bulmak imkanı çok az olduğu gibi e, bugün mesela çok çocuklu sonradan evlenen aileler var yani Kadının mesela birinci eşinden ayrılıyor, bir daha evleniyor, çocukları da getiriyor eve. Ondan sonra o yeni evlendiğinden biraz birkaç çocuk daha yapıyor. Çocuklar çoğalmaya başlıyor. Yani ailenin e, kurumsal olarak yapısı e, değişmekte. Ama güdülerle veya dillikle veya sapkınlıkla yaratı eylemine geçmek o ayrı bir şey. Yani ikisi aynı şey değiller. Ama e, değişimi oluşturan şey o yaratı. Yeniye açılan yaratı. Hatta bilmiyorum e, cevap verebildim mi sorunuza. En son bir soru varsa 2-3 dakika kaldı. Yahut da bitirelim. Evet e, burada demek bitiriyoruz. Sonraki bölümleri diğer videolardan takip edebilirsiniz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.